Zekatını ver. Zekat malı eksiltmez. Arttırır. Asmayı kesmiş gibidir. Kesmesin, asmayı nasıl fışkırırsa zekat verene Allah fazla verir. Bak ne Faiz malı parayı yitirir. Zekat bereket verir.